Cenab-ı Hak ayette kıyamet safhasına geçiyor. Ama yer parça parça döküldü, Rabbinin emri geldi, melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır. Kıyametten bir saf var. yer parça parça döküldüğünde, gökyüzü dökülecek. Enbiyası bir tomar yazılı kağıda gibi bükeceğiz buyuruyor. Bir tomar kağıda büküler nedir? Sonsuz bir sema. Milyonlarca ışık hızıdır. aklın idrak etmesi kabil değil. Ne kadar adet? Çöllerde kum tanesi kadar, yıldızlar, galaksiler vesaire. Yeryüzü parça parça döküldüğünde, Rabbini imgelli, melekler saf saf dizildiğinde. İlahi azamet tecellisi, herkesde bir hav. O gün cehennem getirilir buyuruyor. İnsan yaptığını birer birer hatırlar o manzarayı görünce. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var buyuruyor Cenab-ı Hak. Geldi geçti bitti tebâi sonra Cenabı cenab İsra'da kitabını oku, bugün nefsin kâfidir buyuruyor. Gözler konuşacak, neler gördük bu gözler? Kulaklar konuşacak, neler işitti? Diriler konuşacak, bu güç nerede sarf edildi? Yani, elhamdülillah daha dünyadayız. Yani onu telafi etmenin çareleri neyle telafi edecek? Amel-i salihlerle telafi edilecek. Seherlerde istifarlarla telafi edilecek. Mukabilinden daha fazla amel salihlerle arkanın Cenab-ı iltica edilecek. İlticadı Cenab-ı dilerse kabul eder. Yine orada Cenab-ı rahmetine sığınılacak. İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şey gönderseydim der. Büyük bir dehşetli bir pişmanlık ama her şey bitmiş olacak. O gün Allah'ın edeceği azabı kimse bertaraf edemez. Onun vuracağı bağı da kimse vuramaz. Daima bir şiddet bildiriliyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak mümine dönüyor. Allah'la Cenab-ı Hak'ta dost olan kula dönüyor. Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda bir sermaye yapan müminlere dönüyor Cenab-ı Hak. Ey itminana ermiş nefis buyuruyor. Cenab-ı Hak'ta tatmin olmuş, Cenab-ı Hak'ta huzur bulmuş. Cenab-ı Hak'ta itaatle Allah'ın itaatle huzur bulmuş. Lezzet bulmuş. iman lezzetini ermiş o şekilde. Malını, canını Allah'ın verdiği bütün nimetleri Allah yolunda bezzetmiş, cömertçe sarf etmiş. Ey itminan'ı ermiş nefis. Ela bizik la itatminnul kulub. Cenab-ı Hak'la huzur bulmuş nefis. Radiyye değişen şartlar altında Allah'tan razı olmuş bir nefis. Varlıkta razı olmuş, Allah yolunda infak etmiş. Yollukta razı olmuş, sabırlı, Şükürle şey yapmış, hastalıkta razı olmuş, varlıkta şımarmamış, yoklukta yüzne kapılmamış, hayatın her safhasının değişen şartlarına Allah'tan razı olmuş, radiye. Onun bu samiyetine karşı ihlası Allah' Allah'ta ondan razı olmuş. Salih kullarıma katıl ve cennetime girmeyi, bir cennet bizi çıkmış oluyor o gün yü melayen fu malun melabenun illa kalbi selim. Mallar, evlat hepsi dünyada kalacak. O malı nasıl kullandın? Evlatları nasıl yetiştirdin? Artık o bitmiş oluyor. Ya senden davacı olacak ya da sana rahmet olacak o evlatların. Sadaka-i olacak. Mallar da öyle. bu kalbi selim Sami Efendi Hazretleri bu kalbi selimden hemen hemen çok sohbetine bahsederdi. Birinci vasfı kimseyi incitmemek. Yani dil daima rahmet dağıtacak. İkincisi incinmeyecek. Şimdi birincisinde dil incitmeyecek. Yani dil konuşmayacak ama yine kalp konuşur. Kalbi susturamazsın. Kalbe fermuar çekemezsin. Kalp konuşur fakat dil susar. incitmemek İkincisini en sonunda incinmemek Dile fermuar çektiğin gibi kalbe de çekebilmek. Yani kalbin üzerine bir şal atabilmek. Yusuf Aleyhisselam şal attı kalbin üzerine. Eskileri başa kalkma yok dedi kardeşlerine. Kendisini kuyuya atan, öldürmeye kasteden kardeşlerine eskileri başa kalkma yok dedi. Yol gösterdi, Allah mağfiret sahibidir dedi. O erhamur Rahim'indir dedi. O gün aramıza şeytan girdi dedi. Bir kıvam bu, kalbi kıvam. İşte incinmemek bu. Yani dile çektiğin fermarı kalbe de çekebilmek. kalbinin bir şal atabilmek. Üçüncüsü de yaptığın iyilikten bir karşılık beklememek. Çünkü beklemezsen yeküzü sadakat Cenab-ı Hakk'a vermiş oluyorsun. Karşılık bekliyorsan okula vermiş oluyorsun. Ve bu illa men kalbin selim. cenab böyle bir kalp istiyor. Yani rafine olmuş bir kalp istiyor. Seviye kazanmış bir kalp istiyor. Dost olmuş bir kalp istiyor. Teski olmuş, tasfiye olmuş bir kalp istiyor. Cenab-ı Hak, İbrahim, Rabbine kalbi selim ile geldi buyuruyor. İbrahim, Rabbine kalbi selim ile geldi. Bütün cemali sıfatlarla beraber, billahse merhamet, merhametli affedebilme. Halk dostlarının farik vasıflarındandır bu affedebilme. Affedme iradesini elde edemeyen mefnuç hasta ruh nasıl ilahi azametten af dileyebilir? Affedecek ki layık hale gelecek. Gerçek zafer ve saadet sana zulmedene bile gönlünden ufak bir kırgınlık duymanı affedebilmek. İşte mekhe 20 sene zulmedenlere karşı Efendimiz kelime-i tevhide kendi kızını Zeyneb'i katledenlere karşı, esvede karşı kelime-i tevhidin şeyine hepsini affetti. Allah'a cümensur kendisini taşlayanlar için elini kaldır. Ya Rabbi buna bilmiyorlar dedi. Benim bildiğim bilse beni taşlamazlar dedi. Benden evvel onları affet Ya Rabbi dedi. Affın asıl sahibi Cenab-ı Hak insanlar da gönüllerindeki Allah muhabbeti kadar affedebilirler. İntikam ve kin ile af asla bağdaşmaz. Cenab-ı muhabbeti olan vuslatta merhale kat edenler, yeryüzünde muhabbet ve af tevzih ederler. Netice olarak tasavvuf, kalbin safaya ermesi, bir da takva diyelim, ya da zühd diyelim veya da ihsan diyelim bunlar hepsi kalbin takvaya erebilme sanatı. Cenab-ı Hak o dostluk kurabilme sanatı, hayatın mekcezelerine takılmama sanatı, değişen şartlar altında Allah'tan razı olma sanatı, Allah Resulü'nün ahlakına kavuşabilme sanatı. Bu kutsal bir eğitim. Değişen şartlar adına muazzene hakim olabilme sanatı. En mühim tasavvuf, şikayeti unutma sanatı. Ruh olarak kendini ikmal eden müminin mahlukata yönelerek onun eksikliğini telafi etme sanatı. Kur'an ve sünnetin yaşayabilmesi, Kur'an ve sünnetin hazmedilmesi. Muhtelif ayetler var, bu kalbi tasvir eden. Allah adına kalpleri titrer. Ayetler okunduğunda imanlar artar. Teslimiyet ehli olurlar. Namazlarını ikame ederler, infak ederler. Diğer bir adet ticaret erilen tebur umulur ki bu ticareti yapanlar kurtuluşa erdi. Kimler bunlar? Kur'an-ı Kerim tilavet edenler, yaşayanlar, yaşatanlar, hayatlarını o yolda bezledenler, Namazı kılabilenler, Allah'ın verdikleri nimeti açık ve aşikar kalbini koruyarak Zorurette ve gizli olarak infak ederler. Cenab-ı Hak bunlar beklenir ki, bunlar ticaret eden Tebur, bunlar bir kurtuluş üzeredir buyuruyor. Kur'an rüşdünü ikmal eden insanlığa Cenab-ı Hakk'ın son çağrısı. Efendimiz'den birkaç hadisleri okuyarak sohbetimizi bitirelim. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğine. Cenab-ı Hak küsü fil halk diyor. Yarıdılış tersine dönüyor. Güç kuvvet azalıyor. Efe la yak külün. mi insan yolculuk nereye? İhtiyarlığından önce gençliğine. Hastalanmadan önce sıhhatine. Fakirliğinden önce imkanlarını, Meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini Ve ölümden önce de hayatını. İşte akiki beş tane servet. Yine Efendimiz buyurur: Hiçbir kul kıyamet günü şu beş şey hesaba çekilmeden bir adım dahi atamaz. Bu beş şeyden hesaba çekilmeden bir adım bile atamaz. Bir ömrün nerede tükettin? Onu ilahi ekranda göreceksin. Ömrün nerede tükettiğini, İlmiyle, ilminle Allah'ın verdiği sarı ilimle bilgiyle amel edip etmediğini. Ya yani ne kadar ikrami Bismillahi r halak, ne kadar bu ayet kemiş umulne girdin? Malını nereden kazandığını? ve nereye sarf ettiğini ve vücudunu nerede ihtiyat ettiğini, nerede yıprattığını. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şu kelimeleri benden alıp onlarla amel edecek ve bunları tevzi edecek, öğretecek kimlerdir diye buyurdu. Hemen ben atılıp ya Resulullah ben dedim Ebu Hureyre. Efendimiz elimden tuttu benim. Şu beş şeyi saydı. Haramlardan sakınırsan, Allah'ın en abid kulu olursun. Bilhassa bugün. İki, Allah'ın sana taksim ettiği rızktan, rızktan razı olursan, kanaatte insanların en zengini olursun. Komşuna ihsanı bulun ki, kamil bir mümin olasın. Onu tahammül et. Kendin için istediğini başkaları için de iste ki, olgun, Allah'a yakın dost bir kul olabilesin. Ondan sonra, ahireti düşünmeye Efendimiz çevir, fazla gülme. Akıbetini düşün, son nefesini düşün, kabri düşün, kıyameti düşün, çok gülme. Çünkü fazla gülme kalbi öldürür. Bu dikkati kalp azalmış olur. Yine Efendimiz buyuruyor, yedi şey gelmeden evvel, salih ameller işlemekte acele ediniz. Yedi şey gelmedi Yoksa gerçekten siz, mahrum olursunuz. Bir, ibadeti haram ve helal hudutları unutturan fakirlik iki tam bunun zıttı azdıran zenginlik bu da haram helali unutturuyor üçüncü her şeyi bozup perişan eden hastalık erzeli ömre döndüren aklı ve idraki zafı uğratacak saçma sapan konuşturacak ihtiyarlık erzeli ömür ansızın gelebilen ölüm nerede gelecek secdede mi Yanlış bir şeye bakarken mi? Bir öfke anında mı? Gelmesi beklenen en şerlisi Deccal. Kıyametten başka bir şey beklediğini sanıyor musunuz? Kıyamet ise belası en müthiş ve en acı olandır. Lakin Ayet-i Kerime'de de bu Cenab-ı dost olanlar için o, o büyük infilaklığı لَا aleyhim ve وَلَا هُمْ Onlar mahzun olmayacaklardır ve onlar korkmayacaklardır. Velhasıl dünya hepimiz için bir sefere mahsus, ebediyet için büyük bir ebediyet sermayesi. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun inşallah. Kendisini hakiki bir kul, Rasul Ekrem'ine gerçek bir ümmet olabilmeyi, son nefesimizin en güzel bir anı olabilmeyi Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle ikram eylesin. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi cennette buluştursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemizin huzurunda eylesin inşallah lütfüyle kerime, lillahi teala el-fatiha.